Risale-i Nur'un ehemmiyetini zikretmekte ihtiyarsız hükmündeyim. İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh Ayetü'l-Kübra namını verdiği 7. şua risalesini yazmakta çok zahmet çektiğime bir mükafat acile ve bir alameti makbuliyet ve bir medarı teşvik olarak bu keramet-i celcelutiye inayeti ilahiye tarafından verildiğine şüphem kalmamış. Tahdis-i nimet kabilinden bunu 8. şua olarak yazdım. Yoksa haşre dair mühim bir ayetin mucizeli olan bürhanlarını yazacaktım. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Ali'nin adı an. Risale-i Nur'a dair üçüncü bir kerametidir. Evet, on sekizinci ve yirmi sekizinci lemalarda izah ve ispat edilen iki zahir kerametini teyit ve takviye ederek, kaside-i celcelütiyesinde siracın nurdan sarahat derecesinde haber verdiği gibi.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 İmam-ı an, Risale-i Nur ile çok meşguldür. Mecmundan haber verdiği gibi, kıymetli risalelerine de işaret derecesinde remzedip ima ediyor. Eğer salih bir surette gayıptan haber vermek, çok zararları bulunduğundan hikmete münafî olduğu cihetle, hikmet-i tarafından yasak olmasaydı, tasrih edecekti. Mesela sureleri taadad ederken, 25.ye geldiği vakit, diyor ki,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 Ala kulli ma anzalta kutuban tafaddalet. İşte bu fıkralarda Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesini hayrette bırakan ve üstünde göz ile görünen bir kerametiyle ve kıyamet ve haşrı ispat eden harika hüccetleriyle iştihar eden 29. söze Hazreti İmam Ali radıyallahu an zikru tadad ettiği surelerin 29. mertebesinde ve şemsu ile ona işaret eder. Çünkü kıyamet kopmasından gayet dehşetli haber veren İde Şemsü Küvrat suresine tam mutabık bir surette o 29. söz kıyametin ve harabe alemin ve mevti dünyanın ve hayatı ahiretin ve ihyayı emvatın kat'i hüccetlerini beyan ederken bu surenin dehşetli tasvirini zikretmesi hem manada hem 29. mertebede tetabukları o işareti ispat eder. Hem tahavülatı zerratta boğulan maddi yunları susturan ve zerratın tahavülatı ve harekatını, vazife ve intizamlarını emsalsiz bir tarda ispat eden 30. söz namındaki zerrat risalesine Hazreti İmâm ı Ali radıyallahu an 30. mertebede wa bi kasemiyle ona işaret eder. Evet bu işarette lafzan ve sureten Sure-i Vadidiyat-ı ve Risale-i Zerrat birbirine müşahehet ile beraber mana cihetiyle dahi münasebet var. Çünkü Sure-i Vadidiyat'ın başında tesadüfi ve intizamsız zannedilen temevvücât-ı gayet hikmetli ve vazifedar olarak rububiyetin tekvini emirlerini etrafa yetiştirir diye ifade ettiği gibi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 Hazreti i i̇mam Ali radıyallahu an 31. mertebede Mirac-ı Ahmedi'yi aleyhissalâtu vesselâm ve Kâb-ı Kavse'yindeki müşahede ve mükalemeyi sarih bir surette başlayan, Sûre-i ve'n-Necm-i başında bulunan, ven necmi i İdâhevâ cümlesiyle sarahata yakın bir tarzda, o risaleye işaret eder ve Sûre-i ve'ttûriyi bırakarak, ved sonra ven Necmi i zikretmesi, bu işareti kuvvetlendirir hem Şakkı Kamer mucizesini münkirlere karşı kuvvetli delillerle ispat eden Mirac Risalesi'nin zeyli bulunan Şakkı Kamer Risalesi namında 31. mertebenin ahirinde olan o risaleye Hazreti İmamı Ali radıyallahu an Şakkı Kameri nas sırih ile zikreden sûre i İktarabetis Saate van Şakka'l Kamer'den iktibas ederek 31. mertebenin akabinde zikredilen ve bir iktarabet liel umuru takarrabet fıkrası ile sarahata yakın işaret eder. Malumdur ki Risale-i Nur başta 33 adet sözlerdir ve sözler namiyle ile yad edilir. Fakat 33. söz müstakil değil, belki 33 adet mektubattan ibarettir ve mektubat namı ile zikredilir. Sonra 31. mektup dahi müstakil değil, belki 31 adet lemalardan mürekkeptir ve lemalar adı ile müشتهhirdir. Sonra 31. lemma dahi müstakil olmamış o da inşallah 31 adet şualardan mürekkep olacak. El-Ayetü'l-Kübra 7. ve bu risale 8. şualarıdır. Demek sözlerin hatimesi 32. sözdür. Hem Risale-i Nur'un yıldızları içinde bir güneş hükmünde şakitlerince telakki edilen 32. söz namındaki üç mevkıflı Risale-i Harika ve Cami'a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 33 üç adet mektuplardan ibaret ve mektubat namında otuz üç kitap ve yüzden ziyade risalelerdir. İşte Hazreti i i̇mam Ali radıyallahu An otuz üçüncü mertebede ve kaseminde otuz üçüncü sözün eczaları olan o yüz on kitap ve mektubata birden işaret etmek için yüz on semavi suhuf namında yüz on muhtasar kitaplar ve o büyük mukaddes kitaplardan istimdat manasında olan şu. وَاَسْأَلُكَ يَا مَوْلَا يَا bi الَّذ۪ي عَلَى كُلِّ مَا أَنْزَلْتَ كُتْبًا تَفَضَّلَتْ Kelâmıyla işaret eder. Malumdur ki, ilmi i belagatta ve pen-i beyanda uzak ve gizli manalara delalet etmek için, karine tabir ettikleri emarelerden ve münasebetlerden birisi bulunsa, uzak bir mana ve gizli ve işari olan bir mefhum, karinenin kuvvetine göre sarih ve zahir manası gibi kabul edilir. İşte bu kaideye binaen, bu işarî manaların her birisine müteaddid karineler, emareler bulunduğu gibi, sair arkadaşları da ona karineler olur. Risale-i Nur'un mecmuundan haber veren sarih fıkralar dahi, her birisine kuvvetli bir karinedir. 2. Rems Kur'an'ın el-âyet-ül kübrâsı olan تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ ve ف۪يهِنَّ وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِينَ'in hakikat hakikati kübrâsını, ve tefsir-i ekberini gösteren ve Ramazan-ı Şerif'in ilhamî bir hediyesi bulunan 7. Şuârisâlesine Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu an mektubata işaretten sonra lem'alara işaret içinde şu alara bakarak ve bi'l-âyetil emin eminnî el fecet deyip haşiye İmam Ali bu fıkra ile işaret eder ki ayetül kübra risalesi yüzünden şakirtleri bir musibete düşecekler ve onun kerameti ve bereketiyle emniyete ve selamete çıkacaklar. Evet bu kerameti aleviye tam tamına çıktı ki o risale için hapse düşüp ve onun kuvvetli hakikatleriyle kurtuldular. İlmi belagatça, müstetbiyatut terakip ve ma'arizül kelam denilen manayı zahirinin tebayiyetiyle ve perdesinin arkasıyla müteaddit karinelerin kuvvetine göre işaret eder ve o acib ve yüksek ve tevhidin hüccetül kübrası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 hem çabuk hem herkes anlayacak bir tarzda en derin hakikatları talim eden Risale-i Nur elbette İmam-ı Ali radıyallahu anh'unun bu iltifatına layıktır. Hem İmam-ı Ali radıyallahu anh 10. mertebeyi tadadında 10. sure olarak ve Kıyamet ve Leyley-i bakan ve bir Sûreti'd-Duhân fiha sırren kad uhkimet deyip manayı işarisiyle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 Evet onuncu söz çok ehemmiyetli bir belayı defetti. Hürriyet-i efkar serbestiyeti ve harbi umumi sarsıntısı vaktinde haşri inkar eden münafıklar fırsat bulup çok yerlerde zehirli fikirlerini izhara başladıkları bir zamanda onuncu söz çıktı ve tab edildi. Bin nüshası etrafa yayıldı. Onu gören herkes kemale ihtiyak ve merakla okudu. Zındıkların kafirane fikirlerini tam kırdı ve onları susturdu. İmam Ali radıyallahu anh'ın bu takdirine liyakatını ispat etti. Kimin şüphesi varsa gelsin onu dikkatle okusun. Haşr'ın ne kadar kuvvetli bir bürhanı olduğunu görsün. Hem Hazreti İmam Ali radıyallahu anhu 19. sure olarak Suretün Nûru Bisirri havamîl kitâbi cemîiha aleyke bi fadlinnûri ya nûru uksimet" fıkrasi zikrederek pek muhtasar olan 19. söze ve pek mükemmel bulunan on dokuzuncu mektuba işaret için, nur lafzını tekrar etmekle, mektupların mertebesi, yani on dördüncü mektub noksan kalmasına imaen, Sûre-i Nur'u on beşinci de yine zikretmesiyle, gayet latif ve müdakkikanı haber veriyor. Ve o iki risaleleri, Risale-i Nur'un büyük nurları olduklarını bildiriyor. Evet, Risalet-i Muhammediyye aleyhissalâtu vesselam'a dair olan on dokuzuncu söz, hem üç cihetle kerametli ve harika olan on dokuzuncu mektup El Hak Risale-i Nur'un en parlak birer nuru durlar. Ve Ayşe i Aracı Allahu beraeti münasebetiyle ayeti Nur'un Metelü Nurihi kelimesindeki zamir üç vecihten birisiyle Muhammed aleyhisselatu ve selam'a olmak haysiyetiyle Sûre-i Nur zat Muhammediye aleyhisselatu ve selam ile ziyade alakadar bulunduğundan. O sureyle Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselamı ispat eden o iki risaleye, iki nur ile belki üç nur kelimeleriyle, yine aynen risaleti i Ahmediye aleyhissalatü vesselamı ispat eden Miraç Risalesine dahi işaret etmiş. Ben itiraf ediyorum ki, on dördüncü mektub noksan kaldığını unutmuştum. Hazreti i i̇mam Ali radıyallahu an. Aynı sureyi iki defa tekrar etmesiyle tahattür ettim ve işaratındaki dikkatine hayran oldum. Fakat o tekrar, yalnız on dokuzuncu söz ve mektup için sayılır, ondan sonrakilere nispeten sayılmaz.